Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, iki haftadır devam ettiğimiz peygamber sevgisi ve kutlu doğum haftası vesilesiyle peygambere iman, onun sünnetine, onun yoluna sahip çıkma konusunu inşallah bu hafta tamamlamaya çalışacağım. Geçen yıllara göre hayli etkin gözüken peygamberimizle ilgili son haftalardaki programlar kutlu doğum haftasının Değişik kesimlerce değişik şekillerde kutlanılması e, Bazı yönleriyle bizi sevindirirken Bazı yönleriyle keşke bu kutlamalar olmasa diye Ciddi şekilde endişeler uyandırmakta Bizi cidden rahatsız etmektedir Şöyle ki Mevlüt programları ile bir zamanlar asr Saadet'ten en az 3 asır geçtikten sonra Kutlanılmaya başlanan Dolayısıyla İslam alimlerinin bid'attır, sevap yerine günahtır diye çığlıklar atarak e, müdahale etmeye çalıştıkları bu tür etkinlikler giderek çok daha seküler, çok daha materyalist, çok daha putperestlerin ve Hıristiyanların kendi kutsallarına karşı tavırlarına benzer çizgiye doğru yaklaşıyor demek zorundayız. İnsanlar önce kapitalistlerin oyunu olan, Anneler günü, babalar günü, dedeler günü, Noel günü, bilmem ne günü diye piyasaya daha fazla mal satabilmek, dolayısıyla insanları para yönüyle sömürebilmek için e, ihdas ettikleri veya katkıda bulundukları özel günleri çoğaltma durumundalar. İşte birkaç gün sonra anneler günü diye bir gün, yılın içerisinden sadece bir gün seçilecek ve vitrinlerde hep bol bol e, annelere hediyeler için insanların, ...paralarının çekilmesi için... ...gayretler sarf edilecek. Bunlar gibi... ...Müslümanların peygamberlerinin... ...doğum gününü hatırlamak... ...üzere iyi niyetle yola çıktıkları... ...bir anlayışı da... ...kapitalistler alabildiğine sömürmekte... ...geç kalmayacaklardır. Eğer Müslümanlar... ...bu oyuna gelme durumundaysalar. Bilmiyorum çiçek üreticileri... ...seracılar tabii ki... ...belki bu sözümden rahatsız olabilirler. Çünkü belki... Başka bir zaman diliminde satamadıkları kadar gülleri, güle benzeyen başka çiçekleri kutlu doğum haftası vesilesiyle piyasaya sürmüş oldular. Bir iki gün sonra çöp kutusuna atılacak da olsa Müslümanlar gül dağıtmayı e, marifet kabul ettiler ve peygamberin izinden gitmenin e, tek sembolü olarak birbirlerine gül dağıttılar. Programlarda güller hep öne çıktı Hatta e, peygamberden bahsedilme yerine gülden bahsedilme öne çıktı. Ya da peygamber hep güle benzetildi. Halbuki gül bir simgedir. Mecazi bir usul, üslup, edebi bir ifade olabilir. Ama peygamberle gül mukayesesinde herhalde gül peygamberi anlatmak için tümüyle yeterli kalamaz. Gül bir çiçektir. Allah'ın güzel bir nimetidir. Ama ömrü kısadır. Kokusu geçicidir. Ee, çabucak sönmeye, yok olmaya mahkumdur. Dilde edebiyatta bir kural vardır. Bir şey başka bir şeye benzetiliyorsa, benzeyenin benzetilenle arasındaki benzetme yönü, benzetilende çok daha güçlü olmalıdır. Örnek vereyim, İnsan kahramanlık yönüyle aslana benzetiliyorsa, Benzetilen aslanın kahramanlık yönü herhangi bir insanın şecaatinden, yiğitliğinden, kahramanlığından daha üstün olmalıdır. Ee, yoksa gülünç olur, yanlış olur. Yani birazcık e, yiğitliği olan bir karıncaya, bir başka e, hayvana insanın kahramanlığı yönüyle benzetme durumu elbette doğru olmaz. Dolayısıyla... Gül'deki güzellikler, özellikler, peygamberdeki güzellik ve özellikten çok daha fazla olmalı ki benzetilen peygamber benzeyen gül'deki o özellik daha öne çıktığı için onun gibi onun gibi olmaya çalışan şeklinde değerlendirilebilmeli. Halbuki Allah Resulü'nün diğer insanlarla bile mukayesesinde e, filan kadar güzel, filan kadar üstün demek ne kadar doğru olabilir? Yeryüzündeki bütün yaratıkların içerisinde halife olarak yaratılan, efendim en güzel kıvamda ahsen-i takvim üzere yaratılan insanın diğer bitkilerden veya hayvanattan daha üstün olduğunu Kur'an çerçevesinde değerlendirirken, insanların da en güzel, en üstün vasıflarda e, yaratılanın peygamber olduğu genel kabul gördüğü halde onu bir çiçeğe bir e, güle benzetmek ve bu benzetmeyi sanki Kur'an yapıyor gibi sanki sünnet yapıyor gibi hiç eleştiriye tabi tutmadan kutsal bir değerlendirmeymiş gibi vurgulamak ne kadar doğru olur biraz düşünmemiz e, gerekiyor. Ama bu o kadar yaygınlaştı ki e, artık e, insanlar e, hep Kandil gecelerini, Peygamberle ilgili işte kutlamaları, eskiden e, Mevlüt kandillerinde veya diğer kandillerde pastacıların uydurduğu bir kandil simidi, kutsallaştırıldığı gibi, e, artık gül de kutsal bir bitki haline e, getirildi. Bunlarda sekülerleşmeye giden bir yol e, sezmek, değerlendirmek gerekiyor. Artık Peygamberden bahsedilirken, diğer mukaddes unsurlardan bahsedilirken insanlar ille bir film kahramanına, bir bitkiye, bir eşyaya, bir maddeye, bir herhangi basit bir değere e, atıfta bulunmadan yapamıyor. Bunda televizyonların, radyoların büyük çapta rolleri olduğunu düşünüyorum. Sözgelimi e, bir melek figürü, ahiret figürü, insanın yaptığı iyiliklerinin karşılığını alması hep dünyevi unsurlarla, bir insan kılığında, Hızır gibi efendim ölümsüz olduğu zannedilen Dolayısıyla İslam inancıyla bağdaşmayacak nice unsurları ihtiva eden algılayış televizyonlarda iyiliklerin, sevapların, güzelliklerin dünnevi bir karşılığı olarak vurgulanırken ahiret ödülü ve ahiret cezası tümüyle yok sayılan bir yaklaşım söz konusu olabiliyor. Ölümden sonraki olaylar bile normal, klasik bir film çerçevesi içerisinde değerlendirilebiliyor. Melek figürleri bile insanın karşısında... Bir kız şeklinde haşa, Kur'an'ın ısrarla, şiddetle e, küfür unsurları olarak, cahili unsuru olarak vurguladığı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Yine işte şeytan denilen manevi düşmanımız e, bir insan şeklinde ve sadece dünyevi bazı zararları yönüyle filmlerde, dizilerde e, insanların karşısına çıkabiliyor ve bütün bunlar... ...faydasından daha çok zararları olduğu kanaatini bende uyandırıyor. Her şeyi maddi biçimde ve film kahramanı halinde... ...dizi kahramanı olarak insanlara sunulmanın çok ciddi sakıncaları oluyor. Söz gelimi bazı peygamber hanımları... Züleyha ve benzeri gibi peygamberle evlenip evlenmediğini bilmediğimiz insanlar gündeme gelince falan artist kadın akla geliyor. Söz gelimi Hazreti Hamza denilince işte Yunan asıllı Amerikalı artist Anthony Quinn akla geliyor. Dolayısıyla bunların çağrıştırmaları ne kadar hoş kaçıyor değerlendirmek lazım. Evet tüketim odaklı gül dağıtmak işte çiçek satanlara belki gün doğmasına sebep olabiliyor ama kapitalizmin sömürüsüne bu tür Müslümanların etkinliklerinin de ne kadar hizmet ve ettiği ve alet olduğu değerlendirilmeli, düşünülmeli. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle sevgili dinleyiciler e, öyle tuhaf programlar tertip ediliyor ki bunlardan mesela aklıma gelen bir iki örnek vereyim Manisa Müftülüğü. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle il ve ilçelerdeki bütün diyanet personeline, işte din görevlileri denilen kesime futbol turnuvaları düzenletiyor. İşte gazeteden öğrendiğime göre Soma müftülüğü oyuncuları bu günler, haftalar süren etkinlikte şampiyon oluyorlar. Ve birer çeyrek altınla ödüllendiriliyorlar. Evet, cemaat imamlarının futbol müsabakasında kutlu doğum haftası vesilesiyle gösterdiği performansa katkıda bulunmak için nasıl teşviklerde bulunduğunu, imamları nasıl alkışlayıp nasıl sloganlar attıklarını filan bir düşünün ve bunların kutlu doğum haftasıyla ne alakası vardır veya kutlu doğum haftası böyle kutlanacağına hiç kutlanmasa daha mı iyidir gibi soruları bir verin. Evet sevgili dinleyiciler demek istiyorum ki bid'atlerle Resulullah'ın hatırlanması, bid'atlerle yani peygamberimizin yasakladığı anlayışlarla sünnetin yasakladığı e, uygulamalarla sünnetin güya ihya edilmesi peygamberin e, hayatının gündeme getirilmesi bu kadar çarpık, bu kadar ters, bu kadar yanlış şekilde uygulandığı dönemler bilmiyorum var mıdır? Dönemler var mıdır derken aklıma bir e, olay geldi, onu bahsetmiş olayım. Gençlik yıllarımdı bundan 30 sene kadar önce. Gidenlerden e, duyduğum gibi aynı zamanda bazı basın e, organlarında da okumuştum. Çok tuhafıma gitmişti, hayret etmiştim, bu kadarı da olur mu demiştim. Amerikalı bazı Müslümanların ki çoğu zenci Müslümanlardı o zamanlar. Beyaz e, Amerikalıların Müslüman olduğu çok azdı. Şimdilerde hamdolsun Amerika'da da başka ülkelerde de her ırktan çok fazla e, insanların İslam'a karşı bolca akın ettiklerini e, şuurlu bir şekilde hem de e, Müslümanlığı öğrenip yaşamaya çalıştıklarını sevinçle e, takip ediyoruz. E, her neyse gençliğimdeki o Amerikalı Müslümanların... İşte kandil gecesi denilen gecelerde ya da işte veladet kandillerinde kandillerini kutlamak için işte içkili bir gazinoda toplantılar tertip ettiklerini e, ve işte Mevlid gibi bazı şiirler okuyup sonra içkilerini yudumlukladıklarını, eğlenceyle birlikte bu tür mübarek geceleri kendilerine göre ihya ettiklerini e, öğrenmiştim. Hayli e, rahatsız olmuştum ve bu kadar da böyle de olur mu? demiştim. Haydi onlar cahildi. Onlara İslam'ı öğretecek yeterince alimler yok idi. Hele o 30 sene önceki durumlar göz önüne alınca ama Türkiye gibi ülkelerde nice alimlerin görevini yapmaması, toplumun iyi niyetle de olsa ortaya çıkan ama bid'atlerle piyasaya hakim olan bu tür ihya gecelerini ee, bu tür kutlamalarını eleştirmemelerini ne ile nasıl izah edebiliriz? Mümkün ki bu gidişle sevgili dinleyiciler tuhaf karşılamayın. Birkaç sene sonra lüks otellerin balo salonlarında efendim içkili kokteyllerle, e, mümkün dans yarışmalarıyla, defilelerle değerlendirilecek. Tabii hiçbir şeyimiz yok, efendim şüphemiz yok. İyi niyetle olacak, hayır amaçlı olacak. Mümkün ki oradan gelen gelirler. Ee, ...işte falan hayır kurumuna bağışlanılacak, ee, insanlarımız ya hiç yoksa e, buraya katılalım ve e, efendim etkinlikler artmış olsun... ...herkese, her kesime e, peygamber tebliğ edilmiş olsun diyecekler. Çünkü o kadar acayipleştik ki Allah'ın haram kıldığı tesettürsüzlükle İslam'a hizmet etmeye kalkan e, bir zihniyet ortaya çıktı... Batıllarla, şerlerle, küfür ve şirk unsurlarıyla, İslam'ın yasakladığı unsurlarla, İslam'a hizmet etmek isteyen, ne biçim hizmetse bu, böyle düşünceleri ortaya koyan nice e, uygulamalara şahit olmaya başladık. Gidiş bu gidiştir. Dolayısıyla evet Peygamberimizin e, veladeti giderek daha yaygın şekilde kutlanacak ama... Layık katılımcıların da nutuk atması ve devletin her türlü kurumlarıyla yardımcı olması mümkün sağlanabilecek ama iş çığırından çıkacak. İslam adına İslam, din adına din, sünnet adına sünnet katledilecek. Peygamberin yolu peygamber etkinlikleri gündeme getirilmesi ile. İçi boşaltılacak, daha çirkini, çirkin şeylerle içi doldurulmaya çalışılacak. Mümkün ki işte batılların dervişistans dans, mistik dans dedikleri efendim yine İslami bir kavram olmayan ayin ile ifade edilen sema törenlerinin rolü vardır bu tür kutlamalarda. Mümkün ki Ramazan çadırlarıyla Ramazan ayını eğlenceye, folklorik özelliklere hasretmeye ...götüren belediyelerin katkısı vardır e, bu tür programlarda. Mümkün ki o tür resmi kurumların işte veladet haftaları vesilesiyle, kutlu doğum e, haftası vesilesiyle... ...programların daha seküler, daha e, resmi düzeyde işlenmesinde büyük katkıları vardır. Ama ne olursa olsun düşünmeliyiz ki sulandırarak, içi boşaltılarak... İslami özellikleri şer'i özelliklerinden arındırılarak kutlanılan peygamber bizim inandığımız bizim bildiğimiz bizim bağlı olduğumuz peygamber değildir demeye getiriyoruz. Sahabiler ihtiyaç duymadılar. Mevlid gibi etkinliklerle kutlu doğum haftası veya peygamberimizin doğum gününü kutlama ihtiyacını duymadılar. Hiçbir sahabi, hiçbir Tabi'in, tebe'u tabi'in ve onların izinden giden e, ilk e, asırlardaki Müslümanlar e, bu tür e, geceleri değerlendirmedi, e, kutlama ihtiyacı duymadı. Kur'an sadece Kadir Gecesi'nden e, bahseder, onun da hangi gece olduğu kesin e, değildir. E, o gecenin kutlanması dışında diğer kutlamaların iyi niyetlerle de olsa tavizci bir yaklaşımı ne neticeler doğuruyor? ...bunları düşünmeliyiz. Yani... ...taviz tavizi doğuruyor. Bidatlere az da olsa kapı açılınca... ...sonu gelmiyor. Dinler aslında bu şekilde tahrif edilmiş. O yüzden bilmeliyiz ki... ...kaba olmasın diye biraz... ...küçülterek söylüyorum. Pis su ile... ...abdest alınmaz. Haramlarla dine hizmet edilmez. Peygamberin yasakladığı... ...yol ile, bidatlarla... ...peygamber kutlanılmaz. Ne yapmalıyız bu eleştirilerden sonra? Biz... Senede bir gün veya senede bir hafta değil, her günümüzü Allah'ın ve Resulü'nün prensipleriyle, ilkeleriyle, onların hükümleriyle dolu dolu yaşamaları, ilahi prensipleri kendi şahsımızın yaşayışına olduğu kadar çevremize de hakim kılmak için peygamberi usulle tebliğ etmeli ve bu gayreti, bu fedakarlığı göstermeliyiz. Bu tür e, laik seküler e, kutlamalarla peygamberimizi e, hatırlamak, anmak e, ne kadar doğru olur onu tekrar düşünmeliyiz. E, yine e, gazetedeki bir yazarın e, da vurguladığı gibi peygamberimizle ilgili çocuklara söz gelimi mektup yarışmaları e, düzenletiliyor. Küçük çocukların yazdığı mektuplar gazetelerde gündeme gelince insan bu deminki değerlendirmenin ne türlü ...yanlışlıklar açısından ibret alınması gerektiğini tekrar e, düşünüyor. Evet sevgili dinleyiciler, e, öyle bir sivilleşme, öyle bir sekülerleşme, öyle bir e, diğer zihniyetlere benzeme söz konusu ki... ...peygamberin anıldığı ya da dini etkinliklerin yapıldığı programlarda bile bunlar e, çok ciddi ve çirkin biçimde yer yer sırıtabiliyor. Çocukların e, çocukça da olsa e, büyükleri tarafından takdir edilerek, teşvik edilerek, yönlendirilerek e, yaptıkları programlardan bile bunları yola çık. Bunları değerlendirmek mümkündür. E, söz gelimi ilkokul 2'ye giden bir erkek çocuğu e, peygamberle ilgili e, işte etkinliklerde e, başarılı bulunan bir mektubunda şöyle diyor. Sevgili peygamberim, seni çizgi filmlerinden tanıyorum. Ben de senin gibi olmak istiyorum. Senin gibi kılıcımı kullanmak istiyorum. Ve benzeri ifadeler. İlkokul birinci sınıfa giden yine bir kız çocuğunun mektubu ise e, şöyle. Peygamberim, peygamberim ben seni çok severim. Sensin bu dünyayı bize armağan eden. Sen olmasaydın biz olmazdık. Ve benzeri ifadeler. Son cümlenin e, hadisi kutsi ve hadis olmadığını e, tekrar ifade etmiş olalım. Ee, bu örnekleri çoğaltmak mümkün ee, ama bu iki örnek yeterli diye düşünüyorum. Birinci mektupta çizgi filmlerin e, güç vurgusu Efendimiz'e atfediliyor ve e, çizgi filmlerinden tanıyan e, işte bir çocuğun e, peygamber gibi olmak istediği, belki o kahramanı gözünde büyütürken film kahramanlarına eş şekillerde değerlendirdiğini e, düşünebiliriz. İkinci mektupta ise işte Kemalistlerin ve Hristiyanların Hz. İsa anlayışına benzer bir durum ortaya çıkıyor. Yani peygamber sevgisini ifade ederken dünyayı bize armağan eden ee, o olmasaydı insanların olmayacağı bir e, putlaştırmaya doğru giden bir yaklaşım söz konusu olabiliyor. Evet çocuklar belki çocukça e, ve kendilerine yeterince peygamber anlatılmadığı için e, bu tür e, karışıklıklara sebep olabiliyorlar. Çocukların bazı mektuplarında iş daha feci boyutlarda olabiliyor. Sözgelimi peygamberi anlatan bazı mektuplarda e, onun annesinin e, adının Zübeyde Hanım. ...işte doğum tarihinin 1881 olduğunu ifade eden, dolayısıyla başka öğretilen kişilerin hayatıyla peygamberi karıştıran bir çizgiyi gördüğümüzde işin daha feci olduğunu ister istemez düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklar böyle kutluyor veya kutlattırılıyor da anneler babalar nasıl kutluyor? Babalardan bir iki örnek demin vermeye çalıştım. Anneler Peygamberi bu Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gazetelere yansıyan programlarla söz gelimi şöyle kutlamışlar. Anneler Peygamber Efendimiz için en güzel pastayı kim yapacak? Yarışmasına katılıyorlar. Peygamberimiz için en güzel yarış, en güzel pasta yapma. ...için bütün hünerlerini gösteriyorlar. Böylece peygamberimizi kutlamış oluyorlar. Veya kutlu doğum haftası boyunca her evde masaya fazladan bir tabak ve sandalye konuluyor sofraya. Çocuklara da bu sandalye peygamberimizin sandalyesidir anlayışı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun olumlu olumsuz taraflarını bir düşünüverin. Yine evde peygamber efendimizle ilgili bir köşe düzenleniyor... E, sepetin içine işte ev e, halkı e, dilek ve temennilerini yazıyor. Peygamber okusun diye o dileklerini ya da e, ondan dua eder gibi bazı isteklerini e, vurguluyor. İnsanlarımız hatta yer yer e, caiz olmayacak şekilde peygambere dua etme yani peygamberden bir şeyler isteme anlayışını, şefaat taleplerini veya e, dünyevi bazı çıkış yolları aramalarını e, direkt Peygamberden isteyerek ondan dua ederek ona dua ederek göstermiş oluyorlar bunu maalesef nice e, hoca seviyesindeki insanların bile şair yazar vesairelerin daha çok bir şekilde e, bu vesilesiyle e, peygamber sevgisini kutsallaştırılmasında aşırılığa yüceliğinde aşırılığa giderek değerlendirdiklerini görüyoruz. Evet işte bu tür kutlamaların, uygulamaların İslam'ın ruhuyla ne kadar e, alakası olup olmadığını bir düşünüverelim. Yapılan faaliyetler e, Hristiyanların Noel faaliyetlerine e, benzemiyor mu? E, bu tür kutlamaların, değerlendirmelerin sünnetle ne kadar yakın alakası vardır? Radyolarda hep güllerin efendisi e, işte, e, şeklinde gül peygamber diye tekrarlanan bir klişe var. Dolayısıyla aslında bu ifadeler bizi rahatsız etmeli. Peygamberimiz güllerin efendisi değil, bizim efendimizdir. Bizim liderimiz, bizim önderimizdir. Müslümanların tümünün önder ve rehber, kılavuz ve lider, örnek ve rehber kabul etmek zorunda oldukları insandır. İşte örnekleri verilen bu kutlamaları yapan insanlar... Sevgili dinleyiciler, batıl zihniyetteki söz gelimi Kemalistlerin, Hristiyanların ve batıl e, ideolojilerin e, fedaisi insanlar değil. Maalesef Müslümanlar bu tür kutlamaları e, yapıyorlar. Dini terbiyeden geçmiş insanlar bunları e, yerine getiriyorlar. Niyetlerinin temiz olması e, bizim e, eleştirdiğimiz bir şey değil. Mümkün ki bütün bu etkinlikler iyi niyetlerle... Güzel düşüncelerle yapılıyor ama unutmamalıyız ki cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. İyi niyetler her zaman iyi neticelerin ortaya çıkması için yeterli olmaz. Haramlar hiçbir zaman iyi niyetle helallaşmaz. İnsan iyi niyetle içki içince onun haramı kalkmaz. İyi niyetle başını açınca bir kız, bir bayan haram olan, gösterilmesi haram olan yabancı erkekler karşısında bunun iyi niyeti, hizmet vesaire kastı o haramı helallaştırmaz. O yüzden neyi, niçin yaptığımızı, nasıl yapmamız gerektiğini, bu yaptıklarımızla dini nasıl tahrif etmeye alet olduğumuzu ...sömürü düzenlerin çarklarını bu tür iyi niyetlerle nasıl çevirdiğimizi tekrar düşünmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, uygulamalar seküler dünyanın törenlerinde takılı kalıyor, onlara benziyor. Onların e, içinden bir alternatif olma e, sevdası değil, onlar gibi olmayı neticelendiren bir yaklaşım e, söz, konusu, söz konusu olabiliyor. Söz gelimi işte bundan 40 gün önce Beyoğlu Belediyesi Kadınlar Günü münasebetiyle İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu'nun diğer Taksim'de ve benzeri yerlerinde karanfil dağıtıyordu caddelerde. Bu defa da Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gül dağıtmaya başladı. Değişen pek bir şey yok. Kadınlar Günü karanfille kutlanılıyor. Peygamber'in doğum günü de e, gülle kutlanılıyor. Gül dağıtılınca Peygamber ihya edilmiş. E, onun doğumu değerlendirilmiş olu veriyor. Ne kadar kolay, ne kadar basit ve çiçekleri için, çiçekçiler için ne kadar karlı bir iş diyebiliriz. E, en güzel pastayı yapan kadınlar değildir. Sünneti yaşatanlar, bütün çocukları kendi çocuğu gibi seven kadınlardır. Ee, ve çocuklarından daha çok dinini, peygamberini, kitabını, Kur'an'ını Allah'ı seven insanlardır esas şuurlu Müslümanlar ve peygamberin sünnetini devam ettirenler. Peygamberimiz için bir köşe hazırlamak değil, peygamberimizin davranışlarını kalbimizde ve zihnimizde devamlı canlı tutmak, onları hayata yansıtmaktır esas mesele. Evet bir e, yazarımızın da hatırlattığı e, gibi bu tür kutlamaların e, ne kadar e, Kur'an ve sünnet ruhuna uyup uymadığını tekrar düşünmek ve bid'atları hangi konuda hangi iyi niyetlerle olursa olsun kapı dışarı atmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bid'atlar başka bid'atları doğuruyor ve sonra din tanınmaz hale e, gelebiliyor sevgili dinleyiciler. Evet, geçen hafta Peygamber sevgisiyle ilgili sahabedeki birkaç özelliği bahsediyordum. E, o şekilde noktalama durumum e, olmuştu. E, i̇sterseniz kısa birkaç enstantane ile e, sahabedeki Peygamber sevgisini, onun yansımasını gösteren e, bir iki örnek daha vermeye çalışayım. Sözgelimi Uhud savaşında bir kadının ve adı Rumeysa olduğunu, olduğunu biliyoruz. Peygamber sevgisini bir e, düşünü verelim. Uhud'da peygamberimizin öldüğü haberi Medine'ye ulaşır. Kadıncağız hemen bu haberle şok olmuş, delicesine koşarak Uhud savaşının bulunduğu alana gelmiştir. Kadın orduya, ordunun savaş sahnelerindeki savaş bitmiştir. Sonradan şahit olduğu durumda işte onu gören bazı tanıdıkları derler ki oğlun öldü, Allah rahmet eylesin ondan e, üzüntüm yok Allah için öldüyse ne mutlu bana bir şehit o, ana, anasıyım ben peygamber nerede ona ne oldu der Allah'ın Resulü nasıl benzer şekilde baban öldü derler kocan öldü derler aynı tepkiyi verir Resulullah nasıl ona ne oldu Resulullah'ı sağ olarak gördüğünde seni sağ salim gördükten sonra artık her musibet ve her felaket ...benim için önemsizdir, sen sağ olduktan sonra artık kimsenin ölümüne üzülmüyorum der. Dolayısıyla Allah için sevmenin yolu, Resulullah sevgisinin başka sevgilerden çok daha farklı bir konumu bu örnekte görülebilir. Bu örneği sadece Rumaysa gibi istisnai bir kadın hanımda değil, nice sahabi hanımlarında görebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla onlar kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha fazla seviyorlar. Her şeylerini, analarını, babalarını, çocuklarını, kocalarını, eşlerini Resulullah sevgisi uğrunda, Resulullah yolunda feda etmekten bırakın üzülmeyi mutluluk duyuyorlar. Her şeylerini seve seve feda edebileceklerini haykırıyorlar. Anam babam ve kendim senin uğruna feda olsun ya Resulullah diyebiliyorlardı. İşte savaşlarda sahabinin peygambere doğru uzanan kılıçların, e, mızrakların önünde canlı kalkan oluvermelerinin arkasındaki yatan e, durum budur. Allah Resulüne bir hakaret et, seni idamdan kurtaralım, e, öldürmeyelim diye teklifleri üzerine bir sahabinin bilirsiniz. Resulullah'ın ayağına bir diken batması karşılığında benim bin tane kellem olsa Binini de seve seve feda ederim yeter ki Resulullah'ın ayağına küçük bir diken bile batmasın diyebilecek bir yaklaşımı ve bu söz üzerine de hemen idam edildiğini ama idama giderken bile o insanın cennete gittiğini görür gibi güler yüzle seve seve canını feda ettiğini İslam tarihinden öğreniyoruz. Uhud'daki mesela savaş durumda Ebu Ubeyden'in Rasulullah'a batan bir oku Rasulullah en az rahatsız olur en az en hassas bir şekilde o ok böyle çıkartılabilir en az acı verilerek diye düşündüğü şekilde dişleriyle Peygamber'e batan oku onun vücudundan çıkartmaya çalışması ve bu durumda iki dişinin Tümüyle kırılmasını bir örnek olarak verebiliriz. Evet sevgili dinleyiciler işte peygambere karşı yapılan tavırlara, mücadelelere, onun yolunu yozlaştıran yaklaşımlara karşı biz ne kadar gayret gösteriyoruz, fedakarlık yapıyoruz. O yolun yolcusu olduğumuzu ispat etmek için ne tür tavırlar sergiliyoruz onu bir düşünüvermek lazım. Sahabeler e, peygamberimizin huzurunda edeplerinden dolayı onu en küçük şekilde, şekilde rahatsız etmeyelim e, diye düşündüklerinden e, endişe ettiklerinden dolayı çok kısık sesle yavaş sesle konuştuklarını e, yine Hucurat suresinde bu konunun tasvip edildiğini ve yüksek sesle konuşmanın e, onun huzurunda yasak kılındığını örnek olarak ifade etmiş olalım. Zeyd bin Harise'nin e, tavrı. Gerçekten destan gibidir. Ama bu ancak bir mümin için Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevmeyle izah edilebilecek bir yaklaşımdır. Babası ve amcası gelir, Zeyd'i e, arar, ararlar, Mekke'de olduğunu duyarlar. Köle olarak satıldığını aslında köle olmadığı halde bir başkalarının onu köle olarak yakalayıp e, işte Mekke'ye getirip sattıklarını öğrenirler. Ve öğrenirler ki, Peygamberimiz daha peygamber dininin başlangıç aşamasındadır. Öğrenirler, öğrenirler ki peygamberimizin kölesi durumundadır Zeyd. Babası peygamberimize istediğin kadar parayı vereyim, bu oğlumuzu bize tekrar geri ver ya da sat diye teklifte bulunurlar. Peygamberimiz benim için hiç fark etmez ama Zeyd karar versin. O sizi tercih ediyorsa... Ee, sizinle gitsin hiçbir karşılık vermeden onu götürebilirsiniz. Yok beni tercih ediyorsa ben tabii ki onu veremem der. Zeyde sorulur. Evet e, biriniz amcam biriniz de babamsınız. Uzaklardan senelerdir arayarak beni buldunuz ve beni evime götürmek istiyorsunuz. Ama ben Resulullah'ı babam olarak sizden çok daha baba sevgisinden çok daha yakınım olarak... Çok daha candan sever, onu tanıdım, ona hayran oldum, onu nasıl terk ederim, onun hizmetini nasıl bırakabilirim, sizin hizmetinizi nasıl öncelikleyebilirim, benim anam da odur, babam da odur, en sevdiğim insan odur deyip Resulullah'ı tercih ettiğini, bu konuda kendisini anlayışla karşılamalarını rica ettiğini babasının yüzüne söyler ve yapacak bir şey olmadığı için babası ve amcası onları terk eder. Evet, bir tarafta baba, bir tarafta Rasulullah, bir tarafta öz baba, bir tarafta öz babadan daha kıymetli, daha sevimli olan tercihini Rasulullah'tan yana yapan bir zeyt ve ona benzeyen samimi Müslümanlar. Biz bu tercihlerimizi nereden yana, nasıl yapıyoruz? Günlük hayatımızda bir düşünü vermek lazım. Allah'ın emri, Resulü'nün sünneti bir tarafta olduğu, bir tarafta da üç kuruş para bulunduğu zaman parayı mı tercih ediyoruz? Söz gelimi faizli de olsa, peygamberin tümüyle ayaklarının altına aldığı bir haram yol da olsa, sünnete tümüyle muhalif bir tavır da olsa, biz dünya menfaatini, efendim, haram veyahut da gayrimeşru bir anlayışı bile e, tercih ediyor muyuz? E, Resulullah sevgisi, Verilen yerlere çocuklarımızı ne kadar gönderme gayretindeyiz? Başka insanların Resulullah sevgisi gibi sevdirildiği yerlere karşı çocuklarımızın tümüyle kuşatıldığı ortamlara ne kadar e, rıza gösteriyoruz? Söz gelimi televizyonlar, çevre şartları, bazı kurumlar Resulullah sevgisi gibi e, başkalarını sevdirmeye çalışıyorlar. Çizgi film kahramanlarını, artistleri, futbolcuları, başka... E, Liderleri peygamber sevgisinden daha çok sevgi ile çocuklarımıza yaklaşarak veriyorlar. Bizim tercihimiz ne oluyor? Bu konudaki tavırlarımız, fedakarlıklarımız, Zeyd bin Halise'nin babasına tercihi gibi bizim çocuklarımızı veya yakınlarımızı Allah'a ve Resulüne tercih konusundaki tavırlarımızı tekrar bir düşünüverelim sevgili dinleyiciler. Söz gelimi yine konu Uhud'dan açılmıştı az önce. Yine Uhud'daki bir durumla peygamber sevgisinin sahabide, sahabilerdeki tavrından bir örnek olsun diye ifade etmiş olalım. Nadiroğlu Enes Uhud'da nasıl şehit oldu bilmem bilir misiniz? Peygamberimizin Uhud'da şehit olduğu haberi Uhud'da savaşanlar başta olmak üzere bütün Müslümanları perişan etmişti. Nadir oğlu Enes Ömer'le Talha'yı gördü o savaşın mola verildiği esnada. Bu perişanlığı sordu. Dediler ki Resulullah şehit oldu. Bunun üzerine Enes. Resulullah vefat ettikten öldükten sonra biz yaşayıp da ne yapacağız? Kılıçlarımızı elimize alalım ve ölünceye kadar savaşalım. Bize düşen bu değil midir diyordu. Ve hemen bu sözünün eri olarak kılıcını hemen aldı. Düşman hatlarına daldı şehit oluncaya kadar en küçük bir yalpa yapmadan sağa sola dönmeden kahramanca çarpıştı yüzlerce ok ve kılıç yarasıyla şehit olmuştu Enes. Evet peygambere manevi atılan oklar her taraftan peygamberin yoluna onun getirdiği emanetlere onun sunduğu prensiplere yara verirken bizim Keyfimize bakmamız, günlük işlerimizden vazgeçmememiz, fedakarlıklarımızı artırmamamız, bu Enes'in e, tavrıyla bir karşılaştırılıversin. Onlar da cennete talip, biz de cennete talip. Ama cennetin bedelini onlar hakkıyla ödemeye çalıştılar. Biz ne kadar ödeyebiliyoruz? Bunu bir düşünelim. Asap'tan bir kadın Peygamberimizin kabrini vefat ediyordu Peygamberimizin vefatından belirli bir zaman sonra. Öylesine ağladı, öylesine husran içerisinde düşündü, değerlendirme yaptı. Peygambersiz bir hayatın boşluğunu düşündü ve bu düşüncelerle ağlarken hayatını teslim ediverdi. Evet, onlar Resulullah sevgisini sadece sembolik bazı özelliklerle göstermiyorlar. Her türlü sıkıntıları seve seve yerine getirerek yapıyorlar ve Resulullah'a her konuda Teslim olup ona itaat ediyorlardı Bu itaatte hatta o kadar ileri gidiyorlardı ki Örnek vereyim 1 iki Abdullah bin Amr bin i Az e, Üzerinde kırmızı bir elbise vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Erkeklere kırmızı elbiseyi hoş görmezdi e, Dolayısıyla erkeklerin kırmızı elbise giymesi Bir kadınlara benzemesi Kızlara benzemesi yönüyle Dinimizin hoş görmediği e, bir durumdur ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne giydin öyle diyerek tepki göstermişti Abdullah'ın giydiği bu kırmızı elbise üzerine. Bu söz üzerine evine koşar adımlarla gitti Abdullah İbni Az ve Peygamberin eleştirdiği elbiseyi hemen ateşe atıverdi, yaktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu başka elbiseyle gördüğünde ne yaptığını sor sordu, yaktığı cevabını alınca keşke kadınlardan birine verseydim demişti. Yani onu yakmasaydın o sana hoş değildi ama kadınlar e, o elbiseden kendilerine yönelik dikiş tarzını değiştirerek rahatlıkla kullanabilirlerdi demişti. Ama o hemen yakı vermişti. Belki çok kıymetli olan rahatlıkla e, bir daha temin benzerini temin edemeyeceği o elbiseyi. Çünkü Resulullah eleştirmişti. Onu yakıştırmamıştı, onu giymesini hoş görmemişti. Resulullah'ın hoş görmediği bir şeyden bir menfaat beklemeyi bile hoş görmeyen değil mi ki o hoş görmedi, öyleyse bunun yeri ateştir deyiveren bir yaklaşım, işte sahabileri yücelten bir yaklaşımdı. Ensardan biri iki katlı bir ev yaptırmıştı, kubbeli olduğu da ifade edilir, yani çatı biraz daha süslü bir bina. Evet iki katlı bir bina o zamanlar e, hiç görülmemiş e, bir e, yaklaşımdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu evi görünce ciddi bir şekilde rahatsızlık duyduğunu gösterdi. Yüzünü ekşitti. Büyük bir ihtiyaç olmadan her inşaattan her binadan kişi mesuldür buyurdu. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lüzumsuz inşaat masraflarına bile razı değildi. Kat üzerine kat apartman üzerine apartman diken villalar köşkler yapıp Oralarda Allah'ı ve Resulü'nü güya hatırlamaya çalışan insanlara tekrar değerlendirelim. Atlas yatakları üzerinde kıymetli koltuklar, saray gibi evler, köşkler ve lüks binalar içerisinde... ...Allah ve Resulü'nün yolu ne kadar doğru anlaşılabilir, özümsenebilir, yaşanabilir. İnsanlar açlıktan dolayı dinlerinden, elbis yaşayışlarından, namuslarından olurken... Müslüman keyif üzerine keyif çatacak, bina üzerine bina sahibi olacak, apartmanlar dikecek. Bu ne kadar mümkündür? İşte peygamberin tavrı e, ve onun üzerine e, o sahabinin tavrını değerlendirelim. Evet peygamberimiz e, bir sahabinin iki katlı bir binasını görünce ihtiyaç olmadan her inşaattan, e, her binadan insan mesuldür demişti ve o sahabi hemen bunun üzerine bunu duyar duymaz binasını yıka vermişti ve ondan sonra işte binamı yıktım diye övünmek veya anlatma ihtiyacı bile görmemişti. Peygamberimiz sonraki e, zamanda ki mümkün ertesi günüdür veya birkaç gün sonradır aynı yerden geçince o binanın yıkıldığını görünce sevindi ve memnuniyetini e, göstermiş oldu. Dolayısıyla o sahabe de gayet doğal bir iş yaptığını. E, yık ...yıkarak iki katlı ihtiyacı olmadığı halde bina yapmanın e, caiz olmadığını düşündü. Ne kendisini savunmaya kalktı, ne bu bina için ihtiyaçlarını e, vurguladı, ne de başka bir şey. Evet, din böylesine sade bir yaklaşımla materyalist ve kapitalizme giden... sömürü araçlarına, yak ...sümürücü yaklaşımlara giden, e, fakir zengin e, arasındaki makasın açılmasına sebep olacak... Böylesine fakirlerin hayatıyla e, zenginlerin debdebeli yaşamalarına e, Resulullah'ın sünnetiyle darbe vuracak bir yaklaşım sergiliyordu. Peygamber sadece iki katlı binası olan insanlara karşı çıkmakla kalmamış, en sade bir şekilde kendisi yaşamış. Hem bina konusunda hem yiyecekler hem kıyafet ve benzeri konularında aynı tavrı göstermişti. Kendisinde bütün zekat malları toplanıldığı, ganimetler kendi eline teslim edildiği halde, yani o günkü diğer devlet başkanlarının hazinelerine eş değerde, hazineler, devlet malı, devlet mülkü olarak kendinde toplanıldığı halde, fakirlerin en fakiri, halkının en fakirinden birisi gibi yaşadı, birisi gibi yedi. Bütün fakirlerin karnını doyurmadan kendi karnını Ehlinin, eşlerinin, çocuklarının karnını doyurmayı kendine caiz görmedi. Aylar geçiyordu ki peygamberin ocağında bir çorba, bir aş kaynamış, kaynamamış olsun. Aylar geçiyordu ki peygamber... Ancak bir öğününü bulma endişesi duysun. Günlerce yiyecek bulamadığı ve açlıktan dolayı karnına taş bağladığı, açlıktan dolayı gözüne uyku girmeyip gecenin bir yarısında açlığını yatıştırmak için dışarı çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bina konusunda da benzer durumlar. Peygamberimiz başkalarının iki katlı binasına müsaade etmedi ama kendi köşkler içerisinde, saraylar içerisinde kral daireleri veya kralların, padişahların yaşadığı gibi lüks yerlerde mi yaşadı dersiniz? Evet, evlerinin mübarek hanımlarının bulunduğu odaları dahi hurma dallarından örülmüştü. Yani bir duvarı bile, kerpiçten, topraktan, tuğladan bir duvarı bile yoktu. Dallarla örüle, örülü bir duvarları Hurma dallarıyla örülü bir tavanı e, düşünebilir misiniz? E, yağmur yağmasın diye, yağmur yağınca içeriye girmesin diye e, hurma yapraklarını sık sık o e, delikleri kapatma e, ile yetinirler ve biraz e, yağmur fazlaca yağdığı zaman e, secde edilince alnının çamur haline geleceği e, şekilde evine ve mescide yağmur girecek şekilde bir Binaya önem verilirdi. Evet peygamberimizin ve hanımlarının hücreleri, evleri, hurma yaprakları ve hurma lifleriyle örülmüştü. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde iken Ümmü Seleme annemiz kendi evlenmeden önce bulundurduğu parası vardı. Onunla odasını hurma dalları yerine pişmiş tuğla ile ördürdü. Peygamber varken belki müsaade etmeyebilir diye ya da hoş görmeyebilir ama yaptırırsam e, herhalde rahatsız olmaz. Nasıl olsa yapılmış der diye düşünmüş olması lazım ki kendi cebinden kendi e, harçlığıyla oluşturduğu biriktirdiği eskiden beri biriktirdiği parayla odasını e, efendim hurma dalları yerine tuğlayla ördürmüştü Ümmü Seleme annemiz. Resulullah seferden döndüğünde bu hal nedir diye rahatsızlığını göstermiş ve Hesaba çekmişti annemizi Eşi Ümmü Seleme annemiz Ya Resulallah Mahremiyet kaybolabilir İçerisi gözükebilir diye böyle yaptım Daha önce hurma dalları Lifleri vardı Mümkün ki bazı küçük delikleri olabilir Dışarıdan gözükebilir diye düşündüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Demişti ki bunun üzerine En kötü şey kişinin Gereksiz bina için yaptığı Harcamadır buyuruyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir sahabi erkeğin elinde altın yüzüğü gördü. Ve Allah bu altını erkeklere haram kıldı dedi ve o yüzüğü parmağından çıkardı ve yere attı. Peygamberimiz oradan uzaklaşınca adama sahabinin yanına geldiler diğer sahabiler. Dediler ki al da satarsın parasını kullanırsın. Allah muhafaza dedi. Değil mi ki Resulullah onu Parmağımdan çıkarıp yere attı, Resulullah'ın yere attığını ben nasıl alır da istifade ederim, onun parasını olsun değerlendirmeye çalışırım. Evet, Resulullah'ın yere attığı, nice şeyleri baş tacı eden insanımızın kulakları çınlasın. Ayaklarımın altındadır dediği faizi, ayaklarımın altındadır dediği ırkçılığı, ayaklarımın altındadır dediği cahili yaklaşımları bugün baştacı eden, onlarsız yaşamayan, yaşayamayan Müslümanların Resulullah sevgisi ne kadar nasıl olabilir diye düşünebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Sevgiler iki şekilde ibadet olur. Birisi o sevgilerimizi, duyularımızı doğru yola kanalize etmek. İkincisi sınırlarını tayin etmek. İşte Allah ve Resulü sevgisi konusunda da e, bu yaklaşım bu sevgilerimizin ibadet olacağı yaklaşıma götürür. Sevgili dinleyiciler, geçen haftalarda dediğim bir konu vardı. Veda hutbesi ile peygamberimizi hatırlamalıyız. Onun en son e, nasihat ve tavsiyeleri veda hutbesinde özlü olarak kendine e, yer edinir. Ben e, vakit kalsaydı veda hutbesini ve oradan çıkaracağımız dersleri vurgulamaya çalışacaktım. Ama bugün Resulullah ve Onunla alakalı işte kutlu doğum haftası vesilesiyle ve Resulullah'a imanla alakalı konuları noktalamayı tercih ediyorum. Siz bir ödev olarak kabul edin, ev o öde ödevi olarak Resulullah'ın veda hutbesini hatta birkaç gece tekrar ederek ev halkınızla birlikte mutlaka okuyun, yüksek sesle okuyun, okuması düzgün olan çocuğunuza okutun. Ve üzerine düşünün, değerlendirmeler yapın, günümüzdeki durumlarla, kendi durumlarımızla Resulullah'ın bize tavsiyelerini, e, hutbesini, e, nasihatlerini bir kıyas yapın, karşılaştırın. Herhalde hepinizin evinde Resulullah'ın veda hutbesinin bulunabileceği bir metin vardır. Bir siyer kitabında bir İslam tarihi kitabında Bir Şamil ansiklopedisi gibi ansiklopedilerde Ya da bazı yayın organlarının zaman zaman verdiği promosyonlarda bulabilirsiniz Ya da bir hocalardan bir alim bir kurumlardan rahatlıkla veda hutbesini temin edebilirsiniz Eğer ararsanız mutlaka bulursunuz Bulmakla yetinmeyin okuyun Hatta günlerce okuyun ki zihninizde yer etsin Seni tanıdık sana hayran olduk, seni sevdik, sana teslim olduk ey Resul. Yalnız seni örnek ve yalnız seni önder kabul ediyoruz. Sadece senin nurlu izinden gideceğimizi, başka izleri ayağımızın tersiyle iteceğimizi ilan ediyoruz ey Nebi. Sevgili dinleyiciler, bu ifadeyle sözlerimi noktalıyor. Hepinizi Allah ve Resulullah sevgisine havale ve emanet ediyorum. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın, İslami çizgiden ayrılmayın sevgili dinleyicilerim.